39. Sohbet Evliyayı ve Salihleri sevmek Bu konuşma hicretin 545. yılında Recep'in 12. günü Cuma sabahı dergâhta yapılmıştır. Eğer hem dünyada hem de ahirette mülk ve tasarruf sahibi olmak istersen, bütün fiil ve hareketlerini sırf Allah için yap. Her şeyin Allah için olsun. İşte o zaman gerek kendi nefsinin ve gerekse başkalarının amiri ve reisi olursun. Şüphesiz ben sana nasihat ediyor, hak olduğunu gösteriyorum. Ben seni tasdik ettim. Niyetinin halisliğine inandım. O halde sen de beni tasdik et. Bu nasihatlerimde samimi olduğuma inan. Sen kendin samimi olmadığın ve başkalarını da samimiyetsizlik ve yalancılıkla suçladığın zaman kendin de başkaları tarafından samimiyetsizlik ve yalancılıkla suçlanır ve yalancı olursun. Kendin doğru olduğun ve başkalarının doğruluğunu da kabul ettiğin zaman Başkaları da senin doğruluğunu tasdik eder ve doğru olsun Sözünün kısası Sen kendin nasıl olur ve başkalarını nasıl görürsen Başkaları da sana karşı öyle olur ve seni öyle görür Benim bu nasihatlerimi Din yaşayışının hastalıkları için bir ilaç olarak kabul et ve onları aynen kullan. İşte o zaman sıhhate kavuşursun. Bizden öncekiler Allah dostlarını ve salihleri bulabilmek için yeryüzünde şarkı, garbı dolaşırlardı. Allah dostları ve salihler din hayatını ve kalpleri iyileştiren ve ahlaki yönden sıhhate kavuşturan tabiplerdir. Doktorlardır. İşte bu din ve kalp doktorlarından birini bulunca hemen ondan dinleri ve kalpleri için ilaçlar isterlerdi. Halbuki bugün ruh ve ahlak terbiyecisi ve din öğreticisi bu fakihler, alimler ve Allah dostları ile sizin aranız açıktır. Kalplerinizi ahlaki sıhhate kavuşturmak için onlara başvurmuyorsunuz. Dolayısıyla elinize Kalplerinize şifa olacak Ve ahlakınızı güzelleştirecek ilaçlar geçmiyor Benim ilmim ve tıbbım Sana ne fayda sağlasın ki Ben her gün senin için Bir temel atıyorum fakat Peşinden sen onu hemen bozuyorsun Ben sana ilaçları Söylüyorum fakat Sen onları kullanmıyorsun Ben sana diyorum ki Şu lokmayı yeme Onda zehir var Şu lokmayı ye onda şifa var fakat sen beni dinlemiyor, içinde zehir bulunan yiyeceği yiyorsun. Sana kalbi şifa verecek ve ahlakını güzelleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmayıp da bilakis seni kalbi ve ahlaki yönden daha da kötüleştirecek ameller işlemenin neticesi yakında dininin ve imanının bünyesinde ortaya çıkacaktır. Ben sana nasihat ediyorum. Kılıcından asla korkmuyorum. Senden para almayı ve bir menfaat sağlamayı da aklımdan bile geçirmiyorum. İzzet ve celal sahibi Allah ile beraber olan kişi hiç kimseden korkmaz. zerre bile korkmaz. Ne cinden, ne insandan, ne yeryüzündeki haşerattan, yırtıcılardan, ne de mahlukatın herhangi birinden. İlmiyle amil olan büyükleri, mürşitleri ve Allah yolunun yolcularını hor görmeyiniz. Siz aziz ve celil olan Allah'ı bilmiyor, tanımıyorsunuz. O'nun Resullerini bilmiyorsunuz. Allah'ın bütün fiillerine canı gönülden razı olan ve hep Allah ile birlikte bulunan salih kullarını bilmiyor, tanımıyorsunuz. Dünyevi ve uhrevihi selamet ve saadet, Allah'ın hükmüne razı olmak, boş ve manasız emelleri bırakmak, ve dünyada züht ve takva sahibi olmakla mümkündür Eğer Allah yolunda seyrederken içinizden bir zaaf, bir şevksizlik ve bir isteksizlik duyarsanız Hemen ölümü hatırlayınız Emellerinizi kısaltınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aziz ve celil olan Allah'tan hikayeten Kutsi hadiste şöyle buyururlar Bana yakın olanlar Kendilerine farz kıldıklarımı edadan daha faziletli bir ibadetle yakın olmadılar. Kulum, nafile ibadetlerle de bana yakın olmaktan geri kalmaz. Öyle ki bu nafileler sebebiyle ben onu severim. Kendisini sevdiğim zaman ise onun kulağı, gözü, eli ve güç vericisi olur. Artık benimle işitir, benimle görür ve benim verdiğim güçle iş yapar. Buna göre o kişi bütün fiillerini Allah'ın göstermesiyle görür. Onunla kendi gücünden, kendi kuvvetinden ve kendi bencilliğinden sıyrılır. Allah'ın tasarrufunu ondan başkasına isnat etme hatasından kurtulur. Bütün fiil ve hareketleri, gücü, kuvveti kendisiyle veya diğer varlıklarla değil, birakis Allah ile olur. Allah'ın eseri olarak görün. Aradan kendi benliğini, dünyasını, ahiretini ve her şeyini çıkarır. Bütün bunlar birer taat ve ibadet haline gelir. Şüphesiz ki taat ve ibadeti de onu Allah'a yaklaştırır. Aziz ve celil olan Allah'ın kendisini sevmesine sebep olur. Kişi ancak ve münhasıran taat ve ibadetle Allah'ı sever. Ona yakın olur. Masiyet ve günahlarla da Allah'tan uzaklaşır ve ona sevgisi yok olur. Allah ile ünsiyet ancak taat ve ibadetle mümkün olur. Masiyet ve günahlar ise ünsiyetsizliğe ve Allah'tan kaçmaya sevgiler. Zira hiç şüphe yok ki günah ve közülük işleyen ünsiyet duygusundan yoksunlaşır, vahşileşir, yabancılaşır. Hayır, ancak şeriata uymakla hasıl olur. Şerde şeriata uymamaktan doğur. Kiminki bütün hal ve hareketlerinde arkadaşı şeriat değilse o bütün mahvulanlarla beraber mahvolmuştur. Güzel amel ve hareketler işle. Çalış, gayret et. Fakat amellerine güvenme, dayanma. Zira şurası muhakkaktır ki güzel amel ve hareketleri terk eden tamahkardır. Fakat onlara güvenip dayanan da kendini beğenmişin ve aldanmışın ta kendisidir. Bir zümre insan vardır ki dünya ile ahiret arasında durmaktadır. Bir zümre insan vardır cennet ile cehennem arasında durmaktadır. Bir zümre insan da vardır ki yaratan ile yaratılanlar arasında durmaktadır. Eğer sen zahit birisi isen dünya ile ahiret arasında durmaktasın. Eğer Allah'tan korkan birisiysen cennetle cehennem arasında durmaktasın. Eğer arif birisiysen yaratan ile yaratılanlar arasında durmaktasın. Bu noktada bir yaratılanlara bir de yaratana bakarsın. Allah yolunun yolcularına ahiret ahvalini, ahiretteki hesabı ve orada olanların tamamını duyurur, bilirsin. Hatta müşahede ettiklerini ve gördüklerini haber verirsin. Zira hiç şüphe yok ki haber aynen müşahede etmek gibi değildir. Allah yolunun yolcuları aziz ve celil Allah'a kavuşmayı beklemektedirler. Onlar bütün ömürleri boyunca ona kavuşmayı arzularlar. Ölümden asla korkmazlar. Çünkü ölüm onların sevgililerine kavuşma sebebidir. Sen ey salik Gün gelecek kendi ihtiyarın olmadan Allah'tan başka bel bağladığın şeylerin hepsinden ayrılacaksın Gel ihtiyarının haricinde ayrılmaya mecbur kalmadan önce Onlara bağlanmaktan sen kendin ayrıl Gün gelecek Allah'tan başka kendilerine bağlanıp dayandığın Bütün fanilere veda edeceksin O gün gelmeden önce sen onlara kendi ihtiyarınla veda et. Aile, efradın ve diğer insanlar seni terk etmeden önce sen onlara bağlanmayı, onlara dayanıp güvenmeyi terk et. Yarın kabre konduğun zaman onların sana hiçbir faydası olmaz. Mübahlara bile rağbetle yönelmekten vazgeç. Ey ahali, bütün hal ve hareketlerinizde İleri derecede takva sahibimiz Takva dinin kisvesidir Elbisesidir Dininiz dini hayatınız için benden bir kisve isteyin. Bana oyunuz Benim söylediklerimi tatbik ediniz Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geniş yolu üzerindeyim Ben yemek içinde su içişinde, evlenmede ve bütün diğer hallerinde Allah'ın Resulüne tabiyim Bu tabilikten hiç de ayrılmıyorum Ta aziz ve celil olan Allah'ın murad etmiş olduğuna ulaşıncaya kadar işte ben hep bu hal üzeriyim bu hal üzere giderken aziz ve celil olan Allah'ın beni sena etmesini düşünmüyorum İnsanların ve senin beni övmenizi veya yermenizi düşünmüyorum senin bana ihsanda bulunmanı düşünmüyorum bana gelecek bir nimete mani olabileceğini düşünmüyorum senin hayrını veya şerrini düşünmüyorum. Bana teveccühünü veya benden yüz çevirmeni düşünmüyorum. Resulullah'ın yönünde sırf Allah için, Allah'ın rızası için bulmuyorum. Onun rızası için gidiyorum. Sen bir cahilsin, bilgisiz birisin. Cahil kişi bunları aldırmaz. Sen Allah'a ibadet eder, kurtuluşa erdiğini sanırsın. Fakat bu bir de bakarsın ki ibadetin suratına fırlatılmış. Çünkü o ibadet cehalet içinde yapılmıştır. Cehaletin ise küllüsü mefsedettir, Fesada sebep olucudur. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ki Allah'a cehalet içinde ibadet ederse O'nun ifsad ettiği ıslah ettiğinden yanlışı doğrusundan daha fazla olur. Allah'ın kelamı Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine uymadıkça senin için felah kurtuluş yoktur. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Büyüklerden biri şöyle der. Kiminki bir mürşidi yoksa iblis onun mürşididir. Allah'ın kelamını ve Resulullah'ın sünnetini bilen ve onlarla amel eden mürşitlere oyunuz. Haklarında hüsnü zan besleyiniz. Bilmediklerinizi onlardan öğreniniz. Onların huzurunda güzel edeple hareket ediniz. Onlarla beraberliğinizde usul ve adaba riayet ediniz. İşte o zaman felah bulur, kurtuluşa erersiniz. Siz Allah'ın kitabına Resulullah'ın ahlakına ve bunları iyi bilen ve hükümleriyle amel eden mürşitlere uymadıkça asla felah bulamaz kurtuluşa eremezsiniz. İşitmediniz mi ki? Bir sözlerini söylüyor. Kim ki sırf kendi aklı ile hareket eder ve kendisini başkalarından müstahni sayarsa dalalete düşer. Senden daha bilgili olanların sohbetlerine iştirak etmek suretiyle Nefsini kötü ahlaktan Temizle Ruhunu terbiye et Ahlakını güzelleştir Önce kendi ruhunun Terbiyesi kendi nefsinin İslahı ile meşgul ol Sonra da başkalarıyla Nitekim Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurlar Önce kendi nefsinin terbiyesiyle işe başla, sonra da başkalarına yönel. Muhtaç yakın akrabalar varken başkalarına sadaka verilmesi uygun olur.